Ömer bin Abdülaziz Senaryo Hüseyin Yürük Radyofonik metin Aluk Amaçlı Müzik Fatih Ceylan Yöneten Kudret Özbıyık Kimdir o? Ben, ben saray muhafızlarımdan efendim. Sultanımız, halifemiz Süleyman İbni Abdülmelik çok hastalar. Ne hasta mı? Acele sizi istiyorlar. Hemen geliyorum. Çabuk, çabuk efendim. Üstüme bir şey alıp hemen geliyorum. Ey müminlerin emiri. İnna lullahi ve inna ileyhi raci. Rabbimin işine bakın. Daha dün birlikte cuma namazı kılmıştık. Biz... ...artık yolcuyuz Reca. Demek... ...zamanımız doğdu ki... ...Allah bizi... ...bir gün içinde yatağa düşürdü. Hayır, hayır. iyi sayılırsınız. Kendimizi aldatmayalım Reca. Kendimizi aldatmayalım. Hayat suyum... ...yavaş yavaş vücudumdan çekiliyor. Hissediyorum bunu. Biliyor musun Reca... Dün cuma namazına gitmeden önce... ...aynının karşısına geçmiş... ...işte genç ve yakışıklı bir sultan diye kibirlenmiştim. İşte kibrimizin cezası... vakit hala hiç beklemeden verdi cezasıdır. Ama... ...ey emiri... ...siz iyi bir insandınız. Hacı, Hacı yaptığı zulümleri bertaraf etmiştiniz. Ümmeti ferahlandırmıştınız... İnşallah dediğin gibidir Reca Hesap verme vakti yaklaştı Hak huzuruna vardığımda Zalim bir halife olarak nida edilmem inşallah Oğlum Davut ne zaman dönecek İstanbul kuşatmasından Şu kahrolası Bizans surlarını aşamadılar bir türlü Kuşatma daha çok süreceye benziyor Olunuz Davut'a haber yollayalım Acele gelsin isterseniz. Hayır. hayır. Hayır. Onun gelmesini beklemeye... Ömrümüz yetmeyebilir. Ecel başımda dolaşmaya başladı bile. Reca... oğlum Davud'u... Vilyaht olarak tayin etmek istiyorum. Sen ne dersin? Ama... Oğlunuz Davud'un hayatta olup olmadığını bile bilmiyoruz. Savaş hali bu. Sonra, sonra o gelene kadar size bir şey olursa çok büyük bir fitne çıkabilir. Sizin tayin ettiğinizin dışında çok sayıda kişi de kendini emir ilan edebilir. Bunları düşünmek zorundasınız. Fakat diğer oğlum Yezid daha çok küçük. Onu nasıl gelime bırakabilirim? Bir çare bulmalıyız Reca. ...acil bir çare. Görüşsüzündür, ey müminlerin emiri. Siz ümmetin halini daha iyi bilirsiniz. Ee, Reca, damadım Ömer'e ne dersin? Gerçekten çok faziletli, iyi bir Müslümandır Ömer. Bence de bu makama en layık biridir o. Ama ben saltanatın... ...Abdülmelik oğullarından... ...başkasına gitmesini istemiyorum Reca. İyi ama... ...ey müminlerin emiri, ...görünüşte başka bir çağrınız yok ki. Evet. O zaman... ...şöyle bir şartım var Reca. Ömer'den sonra... ...oğlum Yezid... ...yine Sultan ve Halife olacaktır. Bir kağıt kalem çıkar... ...ve söyleyeceklerimi aynen yaz... Emredersin, emredersin ey müminlerin emiri. Rahman ve zahim olan Allah'ın adıyla... ...Abdülmelik'ten Ömer bin Abdülaziz'e. Seni benden sonra halife... ...senden sonra da oğlum Yezid İdni Abdülmelik'i veliaht tayin... Ve takdir ettim Allah'ın izniyle. Ey Müslümanlar! Ömer'i dinleyin. Ve ona itaat edin. Bu hususta ayrılığa düşmeyin. Allah'tan korkunuz. Yazdım mı Reca? Evet efendim. Yazdım. Buyurun bir defa da siz okuyunuz. Ver bakayım. Allah razı olsun bana hakkına helal et recal Selal olsun <gülüyor> ümmete söyle arkamdan dua etsinler <gülüyor> artık artık nefesim tükenmeye başladı eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne emirül müminin emirül müminin اِنَّا ve inna اِلَيْهِ رَاجِيُ Nöbetçi, müminlerin emrini vefat etti. Habbin bin Şuf'a ve diğerlerine haber götür. İkindi namazında, Nabık mescidinde ümmetin tüm ileri gelenleri toplansınlar. Halifenin vasiyetini okuyacağım. Hez git, oyalanma. Mağrurlanma İnsanoğlu Ölmemeye Çaren mi var? Gururlanma İnsanoğlu Ölmemeye Çaren mi var? Soğuk Vurmuş Bir Gül Gibi Solmaz Çarpmış bir gül Gibi Solmamaya Çaren Var Müslümanlar Ey İslam ümmeti Ümmeti Muhammed'in Aziz evlatları Halifemiz Süleyman bin Abdülmelik Bu sabah ben yanımda olduğum halde vefat etmiştir. mekân cennet olsun. Hatam, Allah kanîvan rahmet eylesin. Halifemiz vefat etmeden önce bana bizzat yazdırdığı vasiyetini şimdi sizlere okuyarak borcumu yerine getiriyorum. Şöyle ki, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Abdülmelik'ten Ömer bin Abdülaziz'e seni benden sonra halife, senden sonra da oğlum Yezid ibn Abdülmelik'i halife tayinle takdir ettim Allah'ın izniyle. Ey Müslümanlar! Ömer'i dinleyin ve ona itaat edin. Bu hususta ayrılığa düşmeyin. Allah'tan korkunuz. İşte ey İslam ümmetinin gelenleri, vasiyeti dinlediniz. Şimdi aranızda bulunan Ömer bin Abdülaziz... ...bu vasiyetname gereğince gelip minbere çıksın... ...biz de kendisine biat edelim. Ha. Ama ben bu ağır göreve layık değilim ki... ...sonra nasıl kalkarım bu yükün altından? Hadi Ömer hadi. Bak Müslümanlar beyat etmek için kürsüye çıkmanı bekliyorlar. Onlar daha fazla bekletmen doğru olmaz. Ben... Ben... Fransa sınırından Kim sınırına, Azerbaycan'a, Yemen'e kadar sınırları uzanan koskoca bir devletin milyonlarca Müslümanın yükünü nasıl kaldırabilirim? Nasıl halife olabilirim? Ömer bin Abdülaziz. Ömer bin Abdülaziz, seni bekliyoruz. Niçin kalkıp gelmiyorsun? Yıllardır hilafet makamını ehli olmayan kişiler işgal ediyordu. Şimdi ise ehlini bulduk fakat sen kabul etmiyorsun. Eğer sen çıkmazsan minbere daha iyiyetsiz birini çıkaracaklar muhakkak. O halde ey Ömer bin Abdülaziz, yarın Allahü u Teala'ya bunun hesabını nasıl vereceksin? Hiç düşündün mü bunu? İşte, Ömer bin Abdülaziz burada iyi müminler. Ve şimdi minbere geliyor. Evuzu billahi meneşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. La hevle ve la kuvvete illa billahi l azim Ya Rabbi sen beni mahcup etme ya Uzatın elinize ey müminlerin emiri. Fasiyetnameyi okuyan kişi olarak ilk ben biat etmek istiyorum size. Ey Müslümanlar! Benim verilen bu görevden dolayı muhakkak ki başım derttedir. Bu iş omuzuma yıkılıverdi. Ben bunu hiç arzulamamıştım. Bana bu görev verildiği zaman da sizlere danışılmadı. Ben... Biyatınızı geri iade ediyorum. İşlerinize bakacak, başınıza emir olacak bir başkasını seçmenizi arzu ediyorum. Biz seni harife seçtik. Biz sana biatımızı isteyerek, bilerek yaptık. Senden razıyız. Bu işe en ehil olan sensin. Senden başkasına razı olmayız. Doğru. Ey Müslümanlar! Allah'a hamd ve Resulüne salattan sonra derim ki, Allah'a itaat edene itaat etmek gerekir. Allah'a isyan edene ise itaat edilmez. Sizler de Allah'a itaat ettiğin müddetçe bana itaat ediniz. Allah'a isyan ettiğim andan itibaren artık bana itaat borcunuz kalmaz. Resulullah'ın cenazesi kaldırılmadan Ebubekir Bekir ümmetin halifesi seçilmişti. Böylece... Devlet reisliğindeki boşluk hemen doldurulmuştu. Bu sefer de öyle olmuş. Süleyman İbni Abdülmelik'in cenazesi henüz kaldırılmamıştır. Yarın Süleyman İbni Abdülmelik'e son görevimizi yapalım inşallah. Reca Halife Süleyman bin Abdülmelik'in yakın dostu ve danışmanı Merhum halifemize karşı Son vazifemizi ifa ettiğimiz şu andan sonra İnşallah Senden çok yardımlar bekliyorum İstişarelerimde beni yalnız bırakmamana arzu olamaktayım Hiç merak etmeyiniz müminlerin emiri Şimdi bu tarafa doğru buyurunuz Atlarınız sizi bekliyor. Atlar mı? Bunlar da nereden çıktı? Benim kendi bineğim var. Ama efendim, bunlar hilafet makamına aittir. Maşallah, çok güzel ve süslü şeyler. Lakin, devlet hazinesinden harcanan paralarla böyle keyifler sürmek doğru mu? Bunlar derhal satılıp, paraları beytülmale iade edilsin. Üstadım siz değerli bir alimsiniz Halife olmam sizi sevindirdi mi yoksa üzdü mü Bunu bana şimdiye kadar beyan etmediniz Fikriniz midir İnsanlar hesabına ümmet hesabına tabii ki sevindim Çünkü ümmet için en büyük nimetlerden biri Adil ve takva bir halifelerinin imamlarının olmasıdır Sizin hesabınıza ise üzüldüm çünkü tüm ümmetin hatları tek tek sizden sorulacak. Evet üstadım. Vallahi işte ben de bundan korkuyorum. Bu sebepten bunca kişinin yükünü kaldıramayacağım için nefsimin helak olacağından korkuyorum. Eğer korkuyorsan ne mutlu sana. Çünkü nefsinin helakinden korkmayandan korkmak gerekir. Bana nasihat edin üstadım. Bolca nasihat. Nasihat... ...sadaka gibidir zira. O halde iyi dinle. Ey müminlerin emiri... ...şunu asla unutma ki... Adem aleyhisselam... ...yalnızca bir tek günah için... ...cennetten çıkarılmıştır. Ve şunu da unutma... ...bugün dünyada senin... ...Allah muhafaza... ...cehenneme girmene sebep olanlar... ...yarın senin cehennemden çıkman için... ...yardımcı olmayacaklardır. Görüyorsunuz ki... ...büyük bir yükün ve sorumluluğun altına sokuldum. Bu makam... ...evet bu makam ile imtihan ediliyorum. Ne yapmalıyım ki... ...bu imtihandan kazançlı çıkmalıyım? Dünya bir korku ve imtihan yeridir. Çoktan nankördür. Öyle ki... ...kendisine ikramda bulunana ihanet eder. Ey müminlerin emiri... ...daima yaraları saran kimselerden olmaya çalış. Eğer belaların uzamasından korkuyorsan ilacın elen verici şiddetinden ürkmemeli sabretmelisin üstadım hatta ala senden razı olsun eğer benim zerde miktarı haktan ve adaletten ayrıldığımı görürseniz beni yakamdan tutarak sallayınız ve ne yapıyorsun kendine gel diye ikazda bulun Müminlerin emiri Aa, Merhum halife Süleyman Bin Abdülmelik'in oğlu Yezid Ne istiyoruz? Nedir bu telaş? Ey müminlerin emiri Duyduk ki ümmeye oğullarının bütün mallarına el koydurtmuşsun Bunların arasında babam Süleyman Bin Abdülmelik'in bana bağışladığı Bir arazi de vardır Bana yapılan bu bağışa nasıl el koyabilirsin? Allah korusun Biz kimsenin hakkını elinden almadık ki Yezid Ancak hak bildiğim bir şeyin ...sizin gibilerin istek ve arzularına uygun düştüğünü... ...bu zamana kadar da görmedim doğrusu. Ümeyyeoğullarının el konulan malları... malden hakları olmadan sahip oldukları mallardır. Ama benim babamdan alınmış tapum bile var. İstersin diye onu da yanımda getirdim. İşte bak. Hmm. Bu arazi daha evvel kimin mülkündeydi? Haccacın. Vali Haccacın. Eğer bu arazi... Haccacın idiyse zorla alındığından asıl hak sahibi vali Haccac değil midir? Hayır. Çünkü Haccac o araziyi Müslümanların Beytül Mahallinden gasp etmişti. Ya işte? O halde bu arazinin asıl hak sahibi Müslümanlardır. Bu tapuyu Beytül Mahalli iade edilmek üzere alıyorum. Nöbetçi. Bu tapıyı yalnız ve Beytül Mahalli dahil ediniz. O tapu benim... Aldığın gibi geri vermelisin. Bak Yezid. Bu tapuyu bana vermeseydin senin elinde belki kalabilirdi. Fakat şu anda zulümle alınmış ve mülk edinilmiş Müslümanlara aittir arazinin tapusunu sana veremem. Bu aşk bir bahri ummandır. Bu aşk bir bahri ummandır Buna haddi kenar olmaz Buna haddi kenar olmaz Delilim sırrı Kur'an'dır Delilim sırrı Kur'an'dır Bunu bilen Bilende ar olmaz. Salatullah, selamullah Salatullah, selamullah Aleyke ya Rasulallah Aleyke ya Habiballah Eğer aşık sen yare. Eğer aşık isen yare, sakın aldanma ağ al yare, sakın aldanma ağ al yare. Düş İbrahim gibi nare, düş İbrahim gibi nare. Bu gülşende yanan olmaz. Bu gülşende yanan olmaz. Salatullah selamullah, Salatullah selamullah Aleyke ya Rasulallah, Aleyke ya Habiballah. İşte bu sırrı Kur'an'dır. İşte o sır Kur'an'dır. Kullu aleyha fandır. Kullu aleyha fandır. İki kapılı bir handır. İki kapılı bir handır. Konan göçer, kalan olmaz. Konan göçer, kalan olmaz. Salatullah selamullah, Salatullah selamullah Aleyke ya Rasulallah, Aleyke ya Habiballah Ey müminlerin emiri, kapıda sizi görmek isteyenler var. Kimlerdenmişler? İsham İbni Abdülbelik ve halanız efendim. Hemen içeri alın, buyursunlar. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Safalar getirdiniz inşallah. Akrabaları, şeref mühüme yolları, senden şikayetçi ey Ömer. Fesubhanallah. Onlar benim akrabalarımdır. Akrabaya ikram ve izzet göstermek ise... ...Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emir ve tavsiye buyurduğu şeylerdendir. Hay Allah! Ne yaptım da kırdım acaba onları? Ne olur çabuk söyleyin. Akrabalarım neden şikayetçiymiş benden? Ey Ömer, senden önce Ümeyye oğulları aziz ve şerefliydi. En güzel makamlar bize verilirdi. İhtiyaçlarımız anında karşılanırdı. Şimdi ise zelil bir duruma düştük. Ne makam verdiğim var ne de mal... Şu anda sen sanki onların saltanatı üzerinde oturmuyormuş gibi davranıyorsun. Öncelikle şunu iyi bilin. Ben burada Ümeyye oğullarının saltanat muhafızı değil. Ümmetin halifesi ve haklarının muhafızıyım. Makamları ancak ehline, malları da sahiplerine veririm. Bunu Allah Resulü aleyhisselatü vesselam emir buyurmuşlardır. Ama ama biz akraba değiliz. Bizim bu yönetimde hiç mi hakkımız yok? Bu ümmet içindeki en uzak diyarlardaki biri müslüman ile sizin aranızda hiçbir fark görmüyorum. Hiçbir kimseye karşı da bir imtiyazınızın olduğunu kabul etmiyorum. Bu ne katılık? Bu ne yabancılık Allah aşkına ey Ömer. Daha dün kucağımızda büyüttüğümüz, ayaklarımızda salladığımız sen değilsin sanki. Bu gidişin sonu nereye varacak? Herkes, herkes senden şikayetçi. Karın, kızın bile. Öyle ki geçenlerde kızın, çok hoşuna giden bir küpenin eşini senden istemişti onu bile yollamamışsın. Ya karın, üzüm almak için benden borç para istedi diyor. Sen ki koskoca devlet başkanısın. Nedir bize ve kendine çektirdiğin bunca eziyet? Bak halacığım, biraz önce beni kucağınızda büyüttüğünüzü söylediniz. O halde beni çok sevmeniz ve ateşten, cehennemden de sakınmanız gerekmez mi? Benim bu durumum yarın ateş olup da vücuduma yapışacak ve beni cehennemde yakacak paralarımın olmasından daha hayırlıdır. Müslümanların başına gelen ızdırafları ben de yaşamadıkça onların dertleriyle nasıl ilgilenebilir? Onları nasıl anlayabilirim? Sizlere gelince... Ey Ümeyyeoğulları! İlle de görev istiyorsanız, hepinizi asker yapabilirim. Asker mi? Neden yapamayacağımız bir şey bize teklif ediyorsunuz? Anlayamıyoruz. Hmm. Şu yerdeki basit kilimimi görüyor musunuz? Ayaklarınızla buraya basmanıza ve kilimi kirletmenize bile tahammül edemiyor. Ve sizler askerlik bile yapmaktan aciz olduğunuzu beyan ediyorsunuz lise. Sizleri idarecilik makamına getirerek bu ümmetin ırz, namus ve mallarını nasıl emanet edebilirim? Hayır. Hayır. Ey müminlerin emiri! Allahu Teala sana büyük imkanlar vermiş. Senin ise doğru dürüst bir elbise bile göremedik üzerinde. ...kendine şöyle şanına yaraşır bir elbise diktirsen, iktisatlı davranmanın... ...en faziletlisi varlık anında. Afın ...en faziletlisi ise... ...güçlü olduğu anda yapılanıdır. Fakat bir zamanlar böyle değildiniz siz. Öyle giyinir, öyle yürürdünüz ki... ...bütün insanlar gıpta ederlerdi size. Eyvahlar olsun o günlere. Hele o yürüyüş... ...tam bir delilik ve kibirdi. Sana bakıp da hayret ediyorum... Nerede o taralı saçların, nerede o rengin, nerede o cüssen? Seni halife olmadan önce Mekke'de görmüştük. Uşağının bağı, göbeğinin boğumları arasında kaybolmuştu. Şimdi ise kaburga kemiklerin bile rahatça sayılabilir. Ya benim defnedildikten üç gün sonraki halimi görseniz ne dersiniz acaba? O zaman, o zaman elmacık kemiklerim çıkmış, burnumun eti düşmüş, kurtlar ise yüzümü yemiş olacaklar. Kendinize çok eziyet ediyorsunuz. Atınıza binseniz de bir gezinti yapsak. Biraz rahatlarsınız. Sizin hakkınız bu. Peki... ...bugünün işlerine benim yerime kim bakacak? Yarın hepsini birlikte bitirirsiniz. Bir tek günün işini bile zorla yetiştirebilen... ...ve ancak tamamlayan ben... ...iki günün işini birlikte nasıl yetiştirebilirim? Hı? Nasıl? Beni çağırtmışsınız ey müminlerin emiri. Gel Reca, gel. Halife olmama vesile olan büyük ve aziz dost. Reca, ne diyorum biliyor musun? Kıyafet değiştirip halkın arasında dolaşmayı düşünüyorum. Bana eşlik eder misin? Memnuniyetle ey müminlerin emiri. Hatırlıyorum da, önceki yöneticiler halkı yönetmeyi kalın duvarlar arasına çekilip, Tahta oturmak zannetmişlerdi. Şurada bir kalabalık var. Bakalım neler oluyor. Bakalım. Ey borçlular! Evlenmek isteyenler! Muhtaçlar! Fakirler! Yetimler! Neredesiniz? Gelin nasibinizi isteyin. Müminlerin emri bütün ümmetin ihtiyaçlarının karşılanmasını emretti. Yok mu derdi olan? Deva bulalım. Bu sizin emrettiğiniz münadilerden birisi. Biraz daha çok uygulayalım. Bakalım ne konuşuyorlar? Yani ben evlenmek istesem devlet bana yardım edecek. Borç düşersem borcumu ödeyecek. Öyle mi? Evet aynen öyle. Müminlerin emri böyle emretti. Hatta ya şükürler olsun. Demek bugünleri de görecektik. Daha öncekiler hiç vermez. Hep alırlardı. Uzaklaşalım buradan Reca Siz bilirsiniz efendim Ama Ama siz ağlıyorsunuz ya Emirül ül Emir Emir Ben Nasıl şükredebilirim Bu lütuflar karşısında nasıl şükredebilirim Korkuyorum Reca Korkuyorum Allah'a bunca lütfu karşısında Gerekli şekilde şükredememekten korkuyorum allah Teala ham ve şükrünüzü arttırsın efendim. Bakın... ...ileride bir adam var. İsterseniz bir de ona soralım durumunu. Bakalım halinden memnun muymuş. Selamünaleyküm, Yabancısınız herhalde. Aleyküm selam. Evet bu şehrin yabancısıyım. Basralıyım. Basra ve Basralılar nasıl? Hallerinden memnunlar mı? Vallahi ben... ...Ömer bin Abdullahziz Halifoğlan'dan beri... ...zalimlerin kahredildiğini mazlumların ise hakkının verildiğini gördüm bassalı alimler diyorlar ki cehennem ateşinden Hasan el-Basri ve Ömer bin Abdülaziz kadar korkan iki kişi daha görmedik hatta hatta duydum ki yıllardan beri halifelerin her yıl değiştirdiği Kabe'nin örtüsünü bile ümmetin muhtaçlarına yardım daha faziletli diyerek değiştirmemiş Allah onu ve onun gibileri başımızdan eksik etmesin emirine emir. Basra'ya tayin ettiğiniz vali dualarınızı ve emirlerinizi almak için sizi ziyaret etmek isterler. Buyursunlar. Esselamu aleyküm. Ve aleykümüsselam. Emriniz üzere vali olarak görev yerine gidiyorum ya emirül müminin. Benden halka nasıl davranmamı istersiniz? Halkı sev. Sürekli onların arasında bulunmaya çalış. Sakın hak ve adaletten ayrılma. Onların bir tutam otla bile olsa dertleriyle dertlen. Onlarla ilgilen. Allah'ın hadlerini uygulatırken dikkatli ol. Hadlerin uygulanması namaz ve zekatın edası kadar mühimdir. Allah'ın hadlerini uygularken nasıl davranmamı tavsiye edersiniz? Önemli cezalardan mutlaka beni haberdar et. Haberim olsun bunlardan. Benim tasdikim olmadan bu hadleri asla infaz etmeyiz. Gittiğim yerde bol miktarda harici varmış. İçleri, güçleri fesat ve isyan çıkartmak diyorlar. Gider gitmez üzerlerine kuvvetli bir ordu göndermeyi düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Yo, yo, hayır, hayır, hayır. Büyük sahabi Hazreti Ali, her şeye rağmen onlar bizim kardeşlerimizdir demişti. Biz bu meseleyi güzellikle halledelim. Hasta bir dostu İlaçla tedavi etme imkanı varken asla ameliyata başvurmamalı. Ayrıca zımmileri de unutmayın. Onlara iyi muamele edin. Çünkü gençliğinde bize vergi veren bu insan gayrimüslim de olsa, mühtaç duruma düşünce onu o halde ve yalnız başına bırakmak biz Müslümanlara yakışmaz. Bazı valilerin yaptığı gibi sakın vergi gelirlerimiz azalacak diye zemmilerin Müslüman olmasından korkma. Çünkü Hak Teala Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı vergi memuru olarak değil, davetçi olarak göndermiştir. Savaşta esir düşen Müslümanları ne yapalım? Onlar için fidye verip geri alın. İsteyerek kaçıp düşman eline düşenleri de mi? Evet. Onlar için de fidye verin. Kumandanlarına söyle, savaşa giderken ordunun en önünde yürüsünler. Savaş anında ise ortada. En önde olurlarsa şehit düşerler ve ordu dağılabilir. En arkada olurlarsa korkak bir komutan gibi görülürler ki, korkak bir komutan ise ancak ordunun maneviyatını kırar. Ey müminlerin emri! Ben buraya gelirken Hüme oğullarının tayin ettiği bir vali duygularıyla gelmiştim. Ama şimdi yüklendiği büyük yükün altında omuzları ezilmiş bir hamal olarak çıkıyorum. O halde hamallığım mübarek olsun. Ümmetin yüzünü kara çıkartma ve bizleri utandırma. Hadi şimdi yol açık. Allah yolunu açık, görevini mübarek ve kolay eylesin inşallah. Ey hadi bekle, bekle Allah aşkına. Tanımadın mı şair dostun ceriri? Tanıdım tabii, tanımam mı? Lakin biliyorsun müminlerin emiri... ...eskiler gibi boş sözler söyleyen... ...çairleri pek sevmiyor artık. O yüzden buralarda dolaşmasan iyi olur. Nasıl dolaşmam? Buralar bizim gülistanımızdı bir zamanlar. Bülbüller gibi şakır, sultanlardan... ...bol miktarda bahşişler alırdık. Ama Ömer günlerdir buralarda dolaşmama rağmen... ...içeri bile aldırmıyor beni. Ne olur kırma beni Söyle bir kerecik olsun Bir sefercik olsun içeri alsın beni Peki peki yalvarma artık Bir söyleyelim bakalım Ama gene de çok umutlanma tamam mı Ey müminlerin emiri Meşhur şair Cerir Kapınızda bekliyor Onlara pek yüz vermiyorsunuz Lakin onların okları zehirli ...ağızları ise halka açılan penceredir. Yazık sana ey Adi! Benim şairlerle geçirecek vaktim mi var? Allah sana şan ve şeref versin ey müminlerin emiri. Fakat unutma ki... ...Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de... ...şairlerle birlikte olmuş... ...hatta onları teşvik etmiştir. Hmm. Şair Cerira... ...onun ve benzerlerinin söyledikleri şiirler... ...günah ve küfürden başka nedir ki? Çünkü... Resulullah böylelerini görmek bile istemezdi Fakat efendim o kadar katı olmayınız Evet Cerir belki günahkardır ama Küfrüne şahit olan tek bir kişi bile gösteremezsiniz Peki Söyleyin bakalım gelsin Öğrenelim bakalım ne istiyor Bülbül gülün dikenleri ayağına battıkça zevk alır ey müminlerin emiri Söyle ey şair Cerir ne istiyorsun Senden evvelkilerin verdikleri kadar ne kadar? Hı? Ne kadar? Dört bin dinar. Yanında hediyeler, elbiselerle birlikte. Bana şunu söyle ey şair Jerir. Sen Muhacirlerin evlatlarından mısın? Hayır ey müminlerin emiri. Ensarın evlatlarından mısın? Şey tabii ki hayır. Peki fakir ve mühtaç Müslümanlardan mısın? Evet evet. O zaman bulunduğun şehrin valisine yazayım da... ...herkese verdiği maaştan sana da versin. Ben e, bu fakirlerden daha faziletliyim ey miri. Senin fakirlerden faziletin ancak takva ile olur Cerir bunu unutma Peki sana öz malımdan bir miktar para ve elbise vereceğim Daha fazla uğraştırma beni Senden doğru dürüst bir şey alamadım Ancak şu vereceklerin bu zamana kadar aldıklarımın en kıymetlisi oldular doğrusu Fatıma, sen misin muhterem Zevcan? Evet efendim, niçin yatakta değilsiniz de bu vakitte dışarıdasınız? Az önce uyandım, çok değişik bir rüya gördüm Fatıma. Ne gördünüz? Hayırdır inşallah? Kendimi gördüm. Yemyeşil bir yerdeymişim. O yeşil yerin ortasında zümrütten bir köşk vardı. Büyük bir kalabalık etrafında toplanmıştı. Bir müddet sonra o köşkten bir münadi çıkıp, ''Nerede Abdullah oğlu Muhammed?'' diye seslendi. Resulullah ve vesselam kalabalığın içinden çıkıp köşke girdi. Kapıdaki münadi daha sonra sırasıyla Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali'yi de çağırdı. Hepsi de o köşke girdiler. Kapıdaki münadiye en son Ömer bin Abdülaziz diye seslenerek beni çağırdı. Biraz köşte oturduktan sonra çıktık. Rabbim beni sorguya çekti. Bir çekirdek için dahi sorguya çekileceğimi zannettim. Nihayet. Sevap işledin. Tutun yoluna devam et diye bana söylediler. Çok güzel bir rüya görmüşsünüz efendim. Hak taala hayırlarını arttırır. Futtuğun yolda kolaylık sağlar inşallah. Aman ya Rabbi. Ey müminlerin emri, ne olmuş size? Gözlerim sizi bu halde yatağa düşmüş olarak da görecekti. Öyle mi? Evet Mesleme, artık Allah'a kavuşma vakti yaklaştı. Ümmeti Muhammed'i benden sonraki halifeye emanet ediyorum. Çoluk çocuğunuzu insanlara muhtaç olacak şekilde bırakıp gitmeyin. Ölmeden önce onlar için bir vasiyette bulunmayacak mısınız? Hmm. Oturtun beni. Söylediklerini iyice dinledim aziz dostum Mesleme. Ben çoluk çocuğuma asla zulmetmedim. Fakat kendilerinin olmayan bir malı da onlara vermedim. Onlar hakkında bir vasiyette bulunmamı istemene gelince çocuklarıma salihlerin yegane birlisi olan Allah Celle Celaluhu bırakıyorum. Onlar benden sonra ancak iki şekilde davranabilirler. Eğer Allah yolunda olurlarsa Yardımcı olarak Allah onlara yeter Yok Yok eğer Allah'a isyan ederlerse Ben ve bırakacağım mallar bile Onlara yardımcı olamaz Bana evlatlarımı çağırın Onlara son sözlerimi söylemek istiyorum Peki Peki efendim Geldiniz mi evlatlarım? Evlatlarım... ...beni iyi dinleyin. Belki bir daha dinleme imkanınız olmayacak. Ölüm meleğinin nefesini duyar gibiyim. Evlatlarım... ...büyünüz küçüğünüze saygı göstersin. Size... ...Allah Celle Celaluh'ten korkmanızı tavsiye eder. Dünyanın sevindirici bir şeyine kavuştuğunuz zaman ölümü hatırlayın. O zaman sevinciniz asılır. Takvadan sakın ayrılmayın. Her şeyin bir madeni vardır. Takvanın madeni de ariflerin kalbidir. Şimdi bana haklarınızı helal edin. Daima duada bulun Eşvede illa İlahe illallah Ve eşvede Vallahi bizim katı kalplerimizi yumuşatmış Ve bize salihlerin arasında Bir yer ve ün yapmıştınız İnsanlık sizi hep Hayırla yar edecektir inşallah makamamaz teşmisanı dal dal dalana bilir makamamaz teşmisanı dal dal bilir insan onu yok misani bir gün olur ölebilir insan yok misani bir gün olur ölebilir dağlar taşlar sani. bir gün olur toza bilinir dağlar taşlar va <gülüyor>